Pelin Cengiz, Barış Gençer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan, Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba. Bu hafta Barış Gençer Baykan ve ben Pelin Cengiz stüdyodayız. E, bu hafta e, biraz, e, tabii artık seçime de çok e, kısa bir süre e, kalmış bulunuyor 7 Haziran'a. E, neredeyse e, aşağı yukarı bir aydan biraz fazla var. Ve e, bugüne kadar... E, Meclis'te temsil edilen dört büyük partiden üçü e, seçim beyannamelerini geçtiğimiz günlerde açıkladı. AKP, e, CHP ve ardından HDP'nin e, seçim beyannamelerinin e, detaylarına vakıf oldu. HDP'de 3 Mayıs'ta. Evet evet e, yanlış hatırlamıyorsam de evet 3 Mayıs günü, günü açıklayacak. E, tabii çok kapsamlı e, kamuoyunda da farklı açılardan. E, tartışılıyor hala daha tartışılmaya da e, devam ediyor seçim beyannamelerindeki vaatler ve özellikle e, işte partilerin e, bir takım e, ne diyelim e, bazı projeleriyle ilgili kaynağın nasıl sağlanacağı e, üzerinden epey bir tartışma yürüdü Ekonomik şeyler bu önce ekonomik e, biraz, vaatler pro ekonomik programlar Evet ekonomik vaatler biraz daha çıktı. ön plana e, geçti işte belki biraz partilerin çözüm süreciyle ilgili neler vaat ettikleriyle ilgili konularda biraz gündemde yer aldı. Ama dediğimiz gibi ağırlıklı olarak ekonomi konuşuldu ve konuşulmaya da devam ediyor diyebiliriz. Tabii ben biraz bu programda bizde esas olarak çevre konusunda ve enerjiyle ilgili... Yani en çok işte konuştuğumuz son yıllarda konular nedir? AKP iktidar döneminde başlamış olan bir takım dev projeler, bir takım altyapı yatırımları. Enerji yatırımları. Enerji yatırımları ve tabii bu yatırımları yaparken meydana gelen... Ee, çevre, doğa e, talanı e, Çeşitli yerlerin tahribatı Çeşitli e, doğa koruma alanlarının e, Yapılaşmaya, imara, kullanıma e, açılıyor olması gibi e, şeyleri, e, Konuları biz de programlarda e, sıklıkla tartıştık Peki şimdi neler oluyor e, diye e, biraz e, bakalım istiyoruz e, Şimdi ilk olarak aslında e, e, hepsinin üç partinin de e, şu ana kadar açıklayan seçim beyannamelerini açıklayan üç partinin de e, seçim beyannamelerinde e, bir şekilde çevre ile ilgili bir başlık, başlık var. E, yer almış. Ee, aslında en geniş e, bu başlığı, e, bu başlığa yer veren seçim e, e, beyannameleri içinde AKP. AKP. E, çünkü tabii AKP'nin şöyle bir konumu var. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır Teminası. gibi aslında onlar bunu olumlu bir yerden e, tabii yapmak istemişler. Ama e, ister istemez ortaya e, onların anlattığıyla... E, çıkan tezat bir tablo Çelişkili var, ve o, var galiba, Evet çelişiyor ister istemez evet, Senin p24'te Evet ben, e, platform 24.org sitesinde Bununla ilgili e, çok kapsamlı detaylı bir e, yazı yazdım yani aslında daha e, farklı başlıklar altında e, yine çevre ve enerji konularını kesen bir takım e, konulara da değindiklerini gördüm ama e, yani yapabildiğim kadarıyla ben daha çok e, iklim değişikliği, e, çevre koruma ve bir miktarda enerji, enerji. yatırımlarına girdim. Ben e, genelde burada e, kentsel dönüşüm... E, gibi e, alana pek girmedim Peki kentsel dönüşüm ayrı bir başlık mı? Ayrı başlıklar şey olarak evet e, partiler bunları da incelemiş Kentsel dönüşüm e, biraz daha ayrı bir başlık olarak e, incelenmiş Veya alt başlıklar içinde incelenmiş Ben özellikle iklim değişikliğiyle ilgili e, mücadele konusunda partiler bize ne vaat ediyor Biraz ona baktım biraz enerji yatırımlarına Yani en çok konuştuğumuz bu fosil yakıtlar, kömür nükleer konusunda e, neler diyorlar ...onlara baktım... ...ve biraz da işte çevre konumu, koruma konusunda... E, ...neler var... E, ...yani mesela... E, ...dediğim gibi... E, ...AKP e, 13 yıldır... ...işte yaptıklarını... işte ...şu kadar ağaçlandırma yaptık... ...şu kadar e, doğa koruma alanı yarattık... E, ...falan gibi bir takım... E, ...yaptıklarını anlatmış... ...ve yapacakları üzerine bir takım... E, ...temenniler... E, ...vaatler e, koymuş ama... E, bu yazanlarla yani sonuçta burada çok idealize edilmiş bir metin var ortada. Ve okuduğunuz, baktığınız zaman e, bu, bu, yani bu ülkenin dört bir yanında şu anda devam eden e, çevre ve yaşam alanları e, mücadelesi var. E, o zaman siz her şeyi bu kadar dört dörtlük yaptıysanız bu mücadeleler nereden niye? kaynaklanıyor, niye var? Bu tahribat nereden? Evet, burada tabii çok e, önemli bir kritik bir nokta var. Bu metinleri yazanlarla... ...icraatçılar arasında... E, bir bir. ...dev bir uçurum var demek bu. Ve yani onların... E, ...bu metinleri iyi niyetli bir şekilde... ...yazanlar, bu hedefleri buraya koyanlar... E, ...eminim ki bunları... ...iyi niyetli bir şekilde... E, bu, ...buraya, bu metinlerin içine... ...yerleştiriyor. Fakat... ...uygulamada e, karşımıza bambaşka... ...bir şey çıkıyor. Ve sonuçta bunlar... ...hiçbir şekilde içselleştirilmemiş... ...hedefler olarak e, karşımızda... Zaten seçim beyanlamaları biraz herhalde... Abartılı, Abartılı yani orada temel programla uyuşması tabii ki şey yapılır ama Türkiye'de evet. genellikle seçim beyannamelerinde e, vaatler demeyelim ama e, bir icraatler anlatılıyor. Bir de dediğin gibi idealize edilmiş olmasını düşündüğünüz hı hı. E, veya bazen gerçeklikten tamamen kopuk değil mi? Senin mesela deyin deyin e, bir yandan küresel iklim değişikliğiyle mücadele edeceğiz diyoruz. E, diğer yandan da e, Türkiye... 99 1990'a kıyasla 2011'de 2012'de 2013'te yüzde 110'lar yüzde 120'ler yüzde 130'larak şeyini artırıyor. Aynen. Seregazı, rekorlar kırıldı ki bu, bu şu an elimizde sadece 2012 rakamı var. Ee, yani devreye giren bir takım yeni kömür ile başka bir takım fosil enerji yatırımlarının yine devreye girmesiyle e, bir takım yine sanayinin yatırımlarıyla birlikte son e, iki yılda bu rakamın çok daha yükselmiş olabildiğini görebiliriz rakamlar açıklandığında ki e kaldı ki bu rakamlar da TÜİK'in rakamları yani devletin kendi resmi rakamları. Hani başka kuruma güvenmiyorlar diyelim başka kurumların Aynen. açıkladığı rakamları ama <gülüyor> devletin birebir kendisinin açıkladığı rakamlar. Ve burada Türkiye e, 1990'a kıyasla inanılmaz e, rekorlar kırdı e, seragazı emisyonları artışında. E, yine iklim değişikliği ile ilgili burada e, çok süslü cümleler var ama e, yani yine biliyoruz ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesindeki iklim değişikliği daire başkanlığı... 2013 yılında kapandı. Yani burada iklim değişikliğiyle ilgili bir takım hedefler verilmiş ama sonuçta siz bu e, alanda mücadele edecek, işte strateji e, planlarını uygulayacak... E, esas daireyi esas birime kapatıp işte şube, şube haline hava hava ile ilgili galiba Hı. bir dairenin altına bir şube haline getirdiler ve dediğimiz gibi yine uygulamayla şey arasında önemli farklılıklar İngilizce var. Bir de o konuda yani çok iyi bir eşgüdüm gerektiriyor iklim değişikliği sadece. Çevre evet. Şehircilik Bakanlığı'nın altında değil, Enerji Bakanlığının. Kesinlikle. E, tabii. Genel yönetimleri de eş ilgilendiriyor. Güdümlü. Tarımı da ilgilendiriyor, Aynı. Ormancılığı da ilgilendiriyor. Çok doğru. Evet. E, o eşgüdüm sağlanmaması, e, geçtiğimiz programlarda bahsediyorduk. AB ilerleme <gülüyor> çevre raporlarında hep değiniliyor. Yani çevre kalkınma dengesinde kalkınmaya, büyümeye ağırlık veriliyor. Evet. Çevre iklim daha çok göz ardı ediliyor ki çevre konusunda, da, iklim değişikliği konusunda da en büyük eşgüdümü birbirini kesen konular. O dairelerin önemi biraz orta, orada ortaya çıkıyor yani stratejik planlamalar yapılırken evet. işte enerji, tarımı, ormancılığı, e, ulaşımı hı hı. yani sergaz emisyonları üreten birçok bir sektörü ilgilendiren bakanlığın e, aslında çok daha büyük bir işgüdüm altında olması İ, lazım. Olması yani burada değil. özel sektör tabii ki var olabilir ama e, temel şey orada özel, özel sektör değil yani buradaki bakanlıkların bu işe. Evet. Bilmiyorum İklim Değişkiyi Bakanlığı konuşmuştuk daha önce, Olur mu olmaz mı? Ee, i̇çi boş <gülüyor> bir bakanlıktan sonra böyle Vallahi olsun. Ben açıkçası Ama... e, bu yapılanları e, gördükten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işte e, 2011'de mi e, bu bakanlık e, birleştirilmişti? <gülüyor> e, ben aslında e, çevrenin adının e, bu şekilde kullanılıyor olmasından rahatsız olduğum için ya yani çevreyi atsınlar ve orası tamamen şehircilik bakanlığı olarak devam etsin. Çünkü e, çevre adına yapılanlar sürekli çevrenin aleyhine işleyen şeyler. Dolayısıyla orada e, kelime olarak e, durmasının pek bir anlamı yok diye Zaten düşünüyorum. Zaten hatırlıyorum ilk başlarda e, Bayındırlık Bakanlığı'nın yani web sitesi yapılmıştı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı diye. Siteye girince <gülüyor> Bayındırlık Bakanlığı'nın tarihi anlatılıyordu. Bayındırlık Bakanları. <gülüyor> evet. işte uzmanları, alt kadroları, e, yapısı Tamamen evet. Bayındırlık Bakanlığı sitesinin, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın ismi değişmiş ve şey, altyapı alt Bayındırlık. Evet. Yani İnşa Bakanlığı, bay, yani Şehircilik Bakanlığı da belki değil de, işte Kentsel Dönüşüm Bakanlığı olabilir, Bayındırlık Bakanlığı olabilir, İnşa Bakanlığı. Maka Ama çevre başka bir şeyi hak ediyor. Çevre da. başka bir şeyi evet. hak ediyor, evet. Ee, tabii şimdi bu beyannamede özellikle e, atık e, konusu... E, bu atıkların e, geri dönüşümü, arındırılması e, gibi konulara çok geniş yer verilmiş AKP'nin yine e, seçim beyannamesinde. E, yani burada şöyle bir anlayış var tabii. Yani çevre korumayı e, atığın dönüştürülmesi, yani atık merkezi kurmak... Ee, üzerine yine böyle bir anlayış var içinde herhalde beton inşaat falan geçiyor o yüzden o konuya biraz daha e, ilgi duyuyorlar ve tabi burada yine ıı, üzerinde durabileceğimiz konulardan bir tanesi. <gülüyor> E, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının mümkün olan en üst seviyede değerlendirilmesi diyor. Tabii orada bir trik var yani yerli ve yenilenebilir diyor. Yerli diye kastettiği tabii ki kömür. kömür. E, yani yenilenebilir enerji kaynaklarının mümkün olan en yüksek seviyede değerlendirilmesi diyor ama bununla ilgili çok kapsamlı bir şey yok. Yani insat, ee, bürokratik engeller çok ha, var. Evet. Sınırlar var Güneşte. Ha, Sürekli bu, ihaleye çıkılıyor ve bu beyannamede detaylandırılmamış. Ee, üstelik zaten cümle e, nükleer teknolojiyi de elektrik üretiminde kullanmayı öngörmekteyiz diye devam ediyor. Yine Mersin ve Sinop'la ilgili e, yapılanlar nükleer santral ve orada e, beyannamenin içinde yer alan bir cümlede üçüncü bir nükleer santral e, yapımı içinde görüşmelere devam bir takım görüşmeler yapıyoruz diye bir ifade var ve yine zaten hani daha sonraki cümlelerde fosil yakıtlarla ilgili yatırımlarında bundan sonra yine bugünkü tempoda devam edeceği ile ilgili. Ee, bir takım ifadeler yer verilmiş. Dediğim gibi yani kentsel dönüşüm, kentlerin yeniden ile ilgili de e, çok detaylandırılmış konular var ama o biraz daha farklı bir uzmanlık e, farklı e, yani başlı başına bir e, yazıyı e, farklı başlı başına bir incelemeyi hak ettiği için e, ben onu bu yazının içine çok fazla dahil etmedim. Yani e, AKP ile ilgili söylenebilecek şeyler aslında bildiğimiz şeyler. Peki enerjide yani mesela nükleerde diğer partiler neler? Yani evet, açık benim insan. açıkçası beni en büyük hayal kırıklığına uğratan e, beyanname tabii ki CHP'ninki oldu. E, orada e, şöyle diyor e, enerji başlığı altında bir temel ilkeler e, diye e, böyle 6-7 tane madde vardı. Onun ilk 3 maddesi aslında çok şey var. E, daha doğrusu ilk iki maddesi diyelim. Yani işte yerli kaynaklara öncelik veren, insan odaklı diyor. Yani tabii bu insan odaklı kelimesi de çok tartışıldı tabii bu çevre ve iklim korumacılar tarafından. Hem HDP'nin hem CHP'nin seçim beyannamelerinde insan odaklılık üzerine bir vurgu var. Tabii yani onlar ister istemez kendilerini AKP'ye karşı... ...konumlandırdıkları için belki de bu insan odaklılık ifadesini kullanıyorlar. Aslında biz orada tabii ki doğa ve çevre odaklılık Arıyoruz. esasının olmasını isterdik. işte sürdürülebilirliği olan bir enerji politikası diyor. Falan işte enerji politikalarının dış politika, güvenlik, ekonomi politikaları... ...sanayi ve tarım politikaları ve çevre politikasıyla bütünleşik bir planlama çerçevesinde... Götüreceğiz diyor işte ekosisteme zarar vermeden enerjinin üretilmesini sağlayacağız diyor ve tabii şurada şu cümle benim yani çok hoşuma gitti ama daha sonra söyleyeceklerim ikisi birbirini şey yaptı etkisizleştirdi çevreye ve topluma duyarlı enerji politikası alt başlığında. Çevre ve toplumla uyumsuz yerel paydaşların karşı çıktığı projeleri uygulamaya koymayacağız diyor. Bu aslında çok olum, olum olumlu bir yani. vaat. Yani hep burada bahsediyoruz bu çevre mücadeleleri çok önemli diye. Yurttaş katılımı, yurttaş adalete ulaşımı. Evet aynen o şekilde. Ket toplantılarında e, evet. karara müdahale ister istememesi. Fakat tabii bu enerji başlığı altındaki şu cümle. Bütün yani CHP'nin vaatleriyle ilgili büyük bir hayal kırıklığı nükleer teknolojiye kategorik olarak karşı olmamakla birlikte diye başlıyor cümle Mevcut nükleer enerji teknolojilerine dayalı sorunlarını giderememiş riskli santralların kısa vadede ülkemizde kurulmasına izin vermeyeceğiz Yani biz biliyoruz sonuçta yani epitopu bu nükleer enerjinin zaten geçmişi 60 yıla dayanıyor Geçen hafta yine burada Pınar Demircan vardı. Kendisi özellikle Japonya ile çok fazla ilişki halinde. Japonlar bile işte dört yıl önce yaşandı. Daha hepimiz yani televizyonlardan canlı yayında izledik nasıl yaşandığını. Hala daha sorunlar yuma şeklinde. Ne yapılacağı bilinemiyor. Yani dolayısıyla böyle nükleer enerji teknolojisi bugünden yarına pürüzsüz yüzde yüz güvenilir hale gelecek bir durumu yok nükleer enerjinin. Zaten de... Kategorik olarak karşı değiliz cümlesi konduktan sonra devamına çok da okumaya gerek kalmıyor diye düşünüyorum. Yani dolayısıyla yani tabii ki buradan böyle bir yönlendirme niyetiyle söylemiyorum elbette ama yarın öbür gün CHP iktidara gelse... Biz nükleer santral mücadelesine kaldığımız yerden devam, devam edeceğiz edelim. hiçbir değişiklik olmayacak CHP ve HDP'nin vaatlerini istersen aradan bir ara sonra. verelim aradan sonra konuşalım şimdi biz bu arada bugün ilginç bir şey yapıyoruz Açık Radyo için Havas World Wild'ın e, işbirliğiyle Ümit Taşkıran ve Birsu Şallı e, bir şarkı bestelemiş. Bu Açık Radyo için e, bestelenen bir parça. E, Dereler e, ismi. E, şimdi ilk defa dinleyeceğiz. Biz de sizinle birlikte. E, ne diyelim? İyi Mirakları dinlemeler. <gülüyor> Açık Radyo için günün şarkısı gelsin. Sen de el vur atmaca kim yaptı kay bana kim yaptı bu zalanca kay bana gidiyor lucu sen toprakla toprak elden gidince ne yiyecek kuşaklar toprak elden gidince ne yiyecek kuşaklar Mimarları, ak boyu yemi seçti, cevabı bilmi marlarcı. Ak boyu yemi seçti. Müzik dere akayi dere denize kavuşmayı dee kavuşmaya gel denize kavuşmaya, der mi olan Der mi kurutmaya olan kurutmaya, kurutmaya. kurutmaya. 94.9 açık Radyo'da, ekonomi ekonomikoloji programının ikinci yarısındayız. Bugün e, şu ana kadar seçim beyanlamesine e, açıklamış üç partinin, AKP'nin, e, CHP'nin ve HDP'nin beyannamelerindeki çevre, enerji, kent başlıkları altında neler var onları değerlendiriyoruz. Pelin Cengiz'in P24'teki, Platform 24'teki yazısına istinaden konuşuyoruz. İlk bölümde AKP'yi konuştuk, enerjiye biraz geldik. Şimdi CHP, HDP ne diyor? CHP'nin nükleere kategorik olarak karşı olmadığını ama evet. bunun bir... E, bir rezerv koyup karşı değiliz. Teknoloji gelişirse hı hı. E, kullanacağız gibi bir şey e, Evet. Riskleri yani işte bu, aslında alt başlıklarında e, yine e, nükleerle ilgili başlığın altında... E, ...işte ÇED e, biliyorsunuz işte ÇED'iyle ilgili yine e, Akkuyu'nun özellikle... E, ...ÇED'iyle ilgili bir takım sorunlar var, açılmış davalar var. Davalara rağmen e, orada işte bir takım e, faaliyetler devam ediyor... E, tamamen hukuksuz e, şekilde işte çedinin tekrardan e, gözden geçirilmesi e, falan gibi bir takım maddeler var yani e, yaptırmayacağız e, ifadesini hiçbir şekilde e, kullanmıyor ve işte lafı başka yerlerden dolandırarak öyle olursa böyle böyle olursa şöyle e, diye e, lafı e, yani nükleer enerjinin bu, etrafında dolaşan bu, bir hali var. Ben orada hakkını teslim etmek istediğim bir konu var CHP'nin beğenmemesinde. Hmm. Ekolojik anayasa. Evet. Ee, ekolojik anayasa e, vaadi var. Acil koruma ve yeniden onarma ilkesi yaşında ekolojik anayasa hazırlayacağız diyor e, CHP. Bunun içine savunan milletvekilleri de vardı. Şimdi aklıma Melda Onur geliyor. Toplantılar yapılmıştı. Evet. Geçtiğimiz yıllarda anayasa komisyonuna sunumlar yapılmıştı. Hı -hı, Değil mi? Hı -hı. Sen de hatırlarsın. Evet. evet. E, bu arada arada ufak bir duyuruyu e, sıkıştırmak isterim. Hı -hı. E, Avrupa e, Hukuk Öğrencileri Derneği'nin bir yakın zamanda bir etkinliği var. Ekolojik Anayasa ve Çevre Pratikleri Konferansı. Hı hı. Bunun tarihini hemen söylüyorum. 6 Mayıs 2015'te Galatasaray Üniversitesi'nde Aydın Doğan Odyiyorumunda. Evet. Genç kuçulara ama yönelik ama herkes açık bir konferans var. Buna katılmak isteyenlerde. 6 Mayıs'ta Galatasaray, Galatasaray Üniversitesi'nde Üniversitesi 11:30'da başlıyor. Evet. Avukatlar, akademisyenlerin katıldığı. Ee, ...bir toplantı yapılacak. Hı hı, tamam. Ee, bu ekolojik anayasa e, meselesi... ...tabii HDP'nin e, parti programı... E, ...pardon seçim beyannamesinde de var. E, onu e, tabii tamamen demokratik anayasa... ...diye bir ayrı başlık açmış e, HDP. Orada e, HDP eşitlikçi, cinsiyet, özgürlükçü... ...sosyal, ekolojik ve demokratik bir anayasayı yapmak için... ...tüm gücüyle e, çalışacak diyor... Ee, ve orada e, yine işte eşit yurttaşlık temelinde din inanç ve vicdan özgürlüğü ile ekonomik sosyal siyasal kültürel bütün temel ve hak, temel hak ve özgürlükleri güvenceye kavuşturan ekolojik doğal varlıkların ve hayvanların korunmasını esas alan bir anayasa olacak e, cümlesiyle e, ekolojik bir anayasa vadini e, bize e, sunuyor. Ben e, geri dönüp e, şu CHP ile ilgili söylemek istediğim bir şey var. E, ondan sonra HDP ile ilgili biraz daha e, konuşabiliriz. E, şimdi tabii biz bu programda e, kömür meselesini yani neredeyse herhalde beş programdan ikisini üçünü e, kömüre ayırmışızdır. Kömür e, bizim çok önemsediğimiz meselelerden bir tanesi. E, şimdi orada e, yani tabii biz bunu biliyoruz ve e, bu onların bir e, kalkınma modelinin içinde yer alan bir mesele. Yani kömürlü termik santralların ve yerli kömür kaynaklarının çıkarılması sonuçta onların bir siyasi kalkınma modelinin önemli bir parçası. AKP orada diyor ki kömür aramalarına hız vereceğiz, rezervleri arttıracağız ve özellikle Linyit kömürüyle ilgili arama faaliyetlerini hızlandıracağız, en üst düzeye çıkartacağız diyor. Şu cümle ben ee, devamında AKP diye söylesem herkes şu an bizi dinleyen inanır fakat şu CHP e, şu cümle CHP'nin vaatlerinden. Önemli kömür alanlarının havza madenciliği kavramı temelinde yeniden projelendirilerek yapılandırılmasını sağlayacağız. Linyit kaynaklarımızın öncelikle elektrik enerjisi amaçlı değerlendirmesini sağlayacağız. Ya yani yani ikisinin arasında bir fark göremiyorum. Yani, yani burada işte bütünlükçi bakış evet. olmayınca evet. E, yani bazı alanlarda çok ileri vaatler, olumlu vaatler verirken bazı alanlarda da kömür gibi, nükleer gibi. Evet. E, ilerici olmayan vaatleri görüyoruz. Görüyoruz, evet. Yazında not düşmüşsün. HDP ile ilgili, hı hı. E, küresi, iklim değişikliği ile ilgili bir... Evet, en büyük eksiklik. eleştirimiz evet. o. HDP'nin hiçbir başlığının altında bir cümle dahi iklim değişikliği ile mücadele konusu geçmiyor. Atlandı mı? Veya yani yeterince bu kısım çalışılamadı mı? Ben bunu yazdıktan sonra birisi... Her şeyi de HDP'den, Kürtler'den bekliyorsunuz yazmış. Yani tabii haksız da sayılmaz ama... ...yani ekoloji diye bir başlık açınca seçim beyannamesinin altında... ...gözlerimiz iklim değişikliğiyle mücadele konusunda bir iki cümle aradı. Onun dışında en net ifade nükleer meselesiyle ilgili... ...HDP'nin beyannamesinde var. Kesinlikle karşıyız diyor, yaptırmayacağız diyor... İşte e, ne var e, başka? E, HES, intermik nükleer santrali. E, e, bu işte, arada e, CHP'nin orada hakkını yemeyeyim. Yine HDP'de de var bu. E, özellikle su konusunda su kullanım hakkıyla ilgili bugüne kadar e, verilmiş olan... Anlaşmaların Yapılmış olan anlaşmalara Bundan sonra son verilmesiyle ilgili Fakat orada yine HDP'nin eleştirdiğim Bir cümlesi var HES'ler termik nükleer enerji projeleri Sermaye birikimi için yapılıyor diyor Yani bu bir büyüme ve kalkınma Modeli Tabii ki Birilerini zenginleştirmek için de Yapılıyordur. Ama sadece hedef amaç burada bu değil bu bir kalkınma modeli olarak AKP'nin benimsediği bir model ama yine de bunlara karşı olacaklarıyla ilgili mega projelere bundan sonra izin vermeyecekleriyle ilgili işte orman koruma, emeraların korunması, tarım alanlarının korunması gibi pek çok önceliğin yer almasına olumlu Bulduğumuzu söyleyebiliriz. Belki MHP açıkladıktan sonra da, bir programda evet, daha değinelim. ona da değinelim ki haksızlık olmasın. Ee, bu haftalıkta e, süremizi doldurduk. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ekonomi Ekoloji